Alhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barikala nebiyina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve men tebi'an bi ihsanin ila yuvmiddin. Ama Ba'd bugün 21 Ocak 2013 Pazartesi, Kevseri ve uzantılarının Sedef mezhebi hakkındaki cehaleti, Rabb-i Teala'nın sıfatlarını tefvid edenlerin mezhebinin batıl olduğu örneği, derslerimizin ikinci derse. Evet, biz ne dedik? Birinci dersimizde dedik ki, bu ders serisini işlerken konu başlıkları altında. İşleyeceğiz. Bu mecrada devam ediyoruz ve diyoruz ki konu başlığımız tefvid ehlinin görüşlerinin bozuk ve sapkın olduğunu gösteren deliller. Tefvid ehlinin görüşlerinin bozuk ve sapkın olduğunu gösteren deliller. Bunun da bir alt başlığı olarak sıfatların kendilerine malum yani somut şeylerle işaret edilerek ifade edilmesi. Şimdi mesela Musa abi düşün. Bir şeyin anlamı bilinmiyor. Tafi dehlinin bu ya. Evet. Sen anlamı bilinmeyen bir şeyi karşı tarafa anlatabilmek için somut bir şeyle ifade ediyorsun bunu. Bu ne demektir? Demek ki bunun bir anlamı var. Yani anlamı olmayan bir şeyi somut bir şeyle ifade edemezsin. Doğru mu? Doğru. Evet. Yani ben sana mesela bana bir kelime kur. Ee, anlamı olmayan. Yani e, harflerin bir araya gelerek oluşturduğu bir ifade. Bir lafız. Saçma sapan bir şey olur yani. Tamam Sağol işte olayım. bir tane söyle ya. Ee, daha değil de de dedim mesela. Tamam. Ama bunun ne olduğunu izah edemem zaten. Evet şimdi bunu bana izah ederken, bunu bana izah ederken, bunu bana anlatıyorsun sen. Bunu bana e, anlatırken de, hiç anlamı olmayan bir ifadeyle e, anlattı de ki Dida Do dedin değil mi? Dida Do şu demektir de ama o demektir derken onun da anlamsız bir şey olduğunu söyle. Söyle şimdi. Dediğim gibi yani bir anlamı yok yani. Tamam, tamam. Dida di, Do, Dida Do şu evet. demektir söyle de onu. Pratiğe dökelim. O e, köyde bir şey ismidir, yüzük adıdır. Hayır hayır öyle değil. Bilinmeyen yani. bir kelimeyle anlat onu bana yine aynı şekilde. Di da do fa fa fi demektir. Heh, hiçbir şey anlaşıldı mı? Hayır. Bu bir tebliğ midir? Değil Bu mi? karşı tarafa bir nasıl hakikatini anlatmak mıdır? Kesinlikle değildir. Değil. Eğer ben peki di da doyu bilinen bir şeyle anlatıyorsam bunun indinde benim bir benim için bir anlamı vardır demek doğru mu? Evet. Bak. Mesela diyelim ki di ilk defa duyduğunuz böyle bir şey. Diyorum ki didado kitap demektir. Attım şimdi. Ne yaptım? Demek ki bu benim indimde anlamı maruf ve bunun tefsirini de yapıyorum ben. Anlamını da beyan ediyorum demek. Doğru mu? Evet. He, şimdi bu anlamı aklımızdan tutarak ders işliyoruz. Şimdi o yüzden başlığımızı şöyle atıyoruz. Bak sıfatların kendilerine malum somut şeylerle işaret edilerek ifade edilmesi. Şimdi sahih hadislerimiz bir çoğuna baktığımızda sıfatların Allah Subhanahu ve teala hakkında o sıfatlara somut ve açık bir şekilde işaret edilerek ifade edildiğini görüyoruz naslarda. İşte ehl sünnet vel cemaat ne yapmıştır? Tevvid ehlinin mezhebinin bozuk ve batıl olduğuna dair Allah-u Teala hakkında sabit kılan ve o sıfatlara açık şekilde işaret edilen bu tip hadisleri, bu türlü gelen rivayetleri, eserleri ne yapmışlardır? Mufavvida mezhebinin batıl olduğuna delil olarak getirmişlerdir. Tabi sıfatların kendilerine malum somut şeylerle işaret edildiğini gösterilen bu sıfatları ehl-i sünnet müfavvideye reddiye getirirken şunu da kesin bir şekilde göz önünde bulundurmuşlardır. Nedir o? Buradaki amacın teşbih ve temsil olmadığını ne yapmıştır? Beyan etmiştir. Şimdi birazdan gelecek mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'ın görme ve işitmesinden bahsederken ne yapıyor? Bir elini parmağını kulağına koyuyor ondan sonraki parmağı ki o da ne? İşaret parmağı onu da ne yapıyor? Gözüne koyuyor. Doğru mu? Doğru. No, ne oluyor? Doğru. Dolayısıyla bu sıfatları kendilerine malum somut şeylerle, bu sıfatların kendilerine malum somut şeylerle işaret ediliyor. Bu da onların indinde bunların anlamının tafhvid olmadığını gösteriyor. Doğru mu? Evet. İşte ehl tüm sünnet bu türlü nasları mufavvidalara reddiye getirmiştir. Ama bu türlü nasları da getirirken, bak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam burada elini e, kulağına koydu, gözüne koydu. Buradaki maksat kesinlikle teşbih değildir. Bunu da kabul etmekle birlikte müfavvıd-i diye vermişlerdir. Onu da göz önünde bulunduracağız, tamam? O yüzden bu türlü naslardaki bu türlü nasları getirmekteki amaç teşbih ve temsil değil, söz konusu bu sıfatların hakikatinin Allah Teala'ya ait olduğunu ifade etmektir. Başka tevhid ehlinin mezhebini reddetmektir. Başka Allah Teala'nın kelamının apaçık Arap dilinde olduğunu ortaya koymaktır. Şimdi eğer sen bu türlü nasların apaçık Arap dilindeki manalarına hamledileceğini ispatladığın zaman ne olur? Demek ki bu manaları var olan bir şeydir demek olur. Doğru mu? Evet. Çünkü ne diyorsun? Arap dilinde anlaşılan mana. O yüzden... Aleyhissalatu vesselam, sahabenin anladığı dilde, yani bu Arapçadır, bu naslar, bu sıfat nasları bize Arapça gelmiştir. Dolayısıyla bizim anladığımız mana, bunu karşı tarafa belirtmek için, içi boş bir mana değil, Arap dilinde anladığımız bir mana, bunu karşıda belirtmek için ne yapmıştır? E, İşaretle bulunmuştur. Mesela düşün, sen diyorsun ki Allah arşa istiva etti. Sen e, is, bir sürü avam e, getirsen buraya, desen ki Allah azze ve celle arşa istiva etti. Ne anlayacak bunlar? İstiva kelimesini bilmezler, doğru değil mi? Avam. Heh, e ne dersin sen istiva dersin üstü olmak dersin anlatabiliyor muyum? Evet. Bak mesela ne dersin insanın istivası şu şekildedir dersin tutarsın mesela bir koltuğun üstüne çıkarsın bak dersin insanın istivası budur İstivanın ortak değer olarak üstü olmaktır ha ama Allah Azze ve Celle benim oturmama şey benim bir şeyin üzerinde bulunmama onun arşının üzerinde bulunması benzemez dersin olayı anlatmış olursun doğru mu? Ama onun anlayacağı manı olarak ne yapabilirsin? Somut bir şeyden örnek verebilirsin. Yoksa hakikati olmayan bir şeyi sen istediğin kadar anlat. Onun tasavvur edemeyeceği şeylerden olduktan sonra zaten onu hiçbir zaman bilemeyecektir. O yüzden yeryüzünde sen bir insana ne anlatırsan anlat, mutlaka onun hayatında gördüğü veya ona benzeyen bir şeylerle örnek vererek anlatabilirsin. Bunun aksi hiçbir zaman mümkün değildir. Bu da neyi gösterir? İşte bu türlü nasların teşbih ve temsil değil. Nedir? Allah-u Teala'ya ait olan sıfatlar. Yani Allah Azze ve Celle izafe edilen sıfatlar olduğunu gösterir. Bu bir. iki tefhid ehlini mezhebinin batılı olduğunu gösterir bu türlü naslar. Üç, bu nasların hakiki anlamda alınacağını gösterir. Yani isim sıfatlarda mecaz yoktur, hakikat söz konusudur. Veya diğer bir ifadeyle, az önce de dediğimiz gibi Allah Teala'nın kelamının apaçık Arap dilinde olduğunu ortaya koyar. Çünkü bak neden? Şimdi insanlar içerisinde Musa'bi isim ve sıfatların ayrıntılarını da hakikatlerini de bilen kimdir? En iyi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu türlü nasları ifade etmede bu türlü nasları açıklamada her yolla ortaya koymada insanların en fasihiydi yani dili en fasih olan kimseydi. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temsil, teşbih babından değil sırf sıfatların hakikatini ifade etme babından olmak üzere bu türlü işaretleri yapardı. O yüzden i̇bn Kayyim Kayyım Rahimahullah Sabaikul Mursele de buna e, işaret ediyor. Olayın bu noktasına değiniyor özellikle. Şimdi bu delillerin en meşhurlarından bir tanesi. Mesela Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette İbn-i e, Radıyallahu anh diyor ki Şimdi diyor peygamberin huzuruna Yahudi alimlerinden biri geldi ve ya Muhammed şüphesiz yüce Allah kıyamet gününde gökleri bir parmağında, yerleri bir parmağında, dağları bir parmağında, su ve toprakları bir parmağında ve diğer mahlukatları da bir parmağında tutar. Sonra onları hareket ettirerek melik ancak benim, melik ancak benim buyurur dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi alimin söylediklerinden hoşlanarak ve tasdikan lehu ve onu da tasdik olmak üzere. Onu tasdik etmek üzere, tasdik etme anlamında, tasdik eder şekilde güldü diyor. Sonra da şu ayeti okudu. Ve onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Kıyamet günü yeryüzünün tamamı onun avucundadır. Ve semalar onun eliyle dürülmüş olacaktır, o subhandır. Ve onların şirk koştukları şeylerden münezzehtir. Şimdi bak. Abdullah i̇bn Hanbel'in oğlu Abdullah. de söylüyor. Diyor ki, Kale Ebi Rahimahullah. Babam Rahimovullah, Ahmet bin Hanbel'in oğlu diyor. Babam Rahimovullah şöyle dedi. Ce'ale Yahya yuşiru bi esabi'ihi. Yahya i̇bn Sa'id el-Kattan. Selef alimlerin en büyüklerinden doğru mu? Bu hadisi rivayet ederken parmaklarıyla işaret etmeye başladı. Bak görüyor musun? Sa sadece bu Allah Resulü'nle alakalı değil. Selef de bunu bu şekilde ne yapmışlardır hayatlarında? Uygulamışlardır bak. Bu ayeti okuyor bu ayetle, bu rivayetle ilgili konuşuyor diyor ki. Yahya ibn Said el Kattan bunu söyleyen kim? İmam Ahmed. İmam Ahmed'in oğlu bize babasının bu sözünü naklediyor. İmam Ahmed diyor ki Yahya ibn Said el Kattan bu hadisi rivayet ederken parmaklarıyla işaret etmeye başladı. Sonra devammen diyor ki ve arani ebi İmam Ahmed'in oğlu devam diyor ki ve arani ebi keyfe ja'ala yushiru bi'usbuhi yad'u usbu'an usbu'an hatta ata ala Babam da diyor yani kim? Ahmet bin Hanbel. Babam da bana onun parmaklarıyla, yani Yahya i̇bn Sa'id el-Katta'nın parmaklarıyla nasıl işaret ettiğini babam da bana gösterdi. Ve parmaklarını teker teker son parmağa kadar yumdu diyor. Tamam? Evet. Sünnede de bunu söylüyor. Şimdi, demek Selef'in indinde ne? Bu türlü şeyler maruf. Yani demek ki bunların anlamları neymiş Musa abi? Marum. değilmiş, marummuş Şimdi ikinci bir rivayet. Abdullah İbni Ahmet Rahimullah müsünnette şöyle diyor. Şimdi ravi zincirini sayayım çünkü Raviler arasında olan olaylar var. O yüzden bu ravilerin ismini vereyim. Şu senetle geliyor. Diyor ki, Ahmet İbni Hanbel'in oğlu Babam, Ahmet İbni Hanbel Rahimullah, bana Muaz İbni Muaz El Anberi, o da Hamad İbni Seleme, o da Sabit El Bunani o da Enes İbni Marik kanalıyla tamam rivayet bu şekilde geliyor. O da Nebi Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'den diyor ki ki kavlihi teala yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah şu kavli hakkında felemm tecellâ rabbuhu lil cebel. قال قال هكذا. قال قال هكذا. Yani o aklın kıssretini çıkardı. Diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kadir lafızlara peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbi daha daa tecelli edince onu yerle bir etti ayetini okuyup serçe parmağının ucunu çıkarıp gösterdiğini bildirdi. Yani tecelliyi anlatıyor, tamam? Allah Azze ve Celle'nin tecelli olayının sıfatını anlatıyor. Parmak ucunu gösteriyor orada. Yani parmak ucu kadar bir tecelli etmiştir. Hatta İbn Kesir Rahimullah buna tefsirinde yer veriyor. Bazı rivayetlerde şöyle. Onun diyor tecellisini ifade ederek diyor. Parmak ucunu gösterdi. Yani çok küçük bir tecelliyle parmak ucu kadar çok küçük bir tecelliyle daha yerle bir ettiğini belirtiyor. Sonra bu devam ediyor. A, a, e, oğlu Ahmet diyor ki babam dedi ki Muaz bize bunu gösterdi. Muaz kim? İşte o e, e, ravilerden bir tanesi. Tamam. Babam dedi ki Muaz bize gösterdi. E, Muaz bize bunu gösterdi. Bunun üzerine Humeyd et Tavil var. Humeyd et Tavil Muaz'a yaptığını eleştirir tarzda. Yaptığını eleştirir tarzda. Şimdi burada biz neyi anlıyoruz? Tecelli olayını Allah Resulü parmağının ucunu göstererek e, yapıyor. ifade ediyor. Doğru mu? Ravilerden, şereften e, olan e, Muaz bin Muaz el Ambari de bunu gösteriyor, aynı şekilde uyguluyor bu olayı. E, Humeid et Tavil geliyor, Muaz'a yaptığını eleştirir tarzda diyor ki, ey Ebu Muhammed, sen bununla ne kast ediyorsun? Muaz da onun göğsüne sert bir şekilde vuruyor ve diyor ki, sen kimsin ey Humeid? Sen kim? Sen ne oluyorsun ey Humeid? Bana bunu Enes bin Malik peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor. Sen de kalkmış bununla ne kastediyorsun diyorsun diyor. Sonra en son İmam Ahmed'in oğlu diyor ki bu olayı da anlattıktan sonra. İmam Ahmed'in oğlu da diyor ki: Hadde seni Ebi, "Qale haddeseni men semi'a Muadana yaqul, wudittu ennehu habasehu shahrayni yani Babam da diyor ki bu olayın tamamı bu şekilde oldu. Babam da bunun üzerine bana şöyle anlattı dedi ki: Muaz'ı işiten kişi bana şöyle dedi Hümeyd'i iki ay hapsetmesini isterdim yani Muaz'ın Hümeyd'i iki ay ney hapsetmesini isterdim diyor bu bu rivayet İbni Hüzeyme buna yer veriyor İbn Ebi Asım Es-Sünen de buna yer veriyor hakim e, buna müstedrekinde yer veriyor sahih olduğunu söylüyor Zehebi de hakimin bu tasihine bu, bu hadisle alakalı katılıyor İbn Kesir de buna tefsirinde yer veriyor. Hatta Hallal'ın şu sözünü getiriyor İbn Kesir. Hallal diyor ki bu hadis e, bu hadis sahih bir isnatla gelmiştir ve onda hiçbir illet yoktur diyor. Görüyor muyuz bak selef bunu nasıl anlamlar yüklemişler ve bu hayatlarında bu nasların anlamları belli. Yani anlamlarını Allah'a tevfil yani havale etmemişler. Hatta İbnül Kayyim Rahimullah es ekul Mursale'de bu hadis hakkında diyor ki bilindiği üzere diyor o dağı bu hale getiren şey yani bu paramparça hale getiren şey, paramparça get hale getiren şey zatın yani Allah'ın zatının, nurunun o dağı o kadarcık bir miktarın yani e, serçe parmağı ucu kadar görünmüş olmasıdır diyor. Bu vasıtasız olarak gerçekleşmiş, Rabbi ona tecelli etmiştir diyor. Devam ediyoruz. Üçüncü bir rivayet. Şimdi Ebu Davud'da geliyor bu rivayet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan diyor ki şu ayet hakkında nedir ayet Allah size mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işten, her şeyi görendir. Nisa 8. İşte Ebu Hureyre diyor ki: Ra'aytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yed'u ibahamehu ala uznihi al, ve alli teliha ala aynihi. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayeti okuduğunda baş parmağını kulağına ondan sonra gelen parmağını da hangi parmak oluyor o da? işaret, Ondan sonra gelen parmağını da gözünün üzerine koyduğunu gördüm. Bak görüyor muyuz? Semî en basîrâ. Allah iştendir görendir. İştendir görendir sıfat ayetleri ve bunun anlamı aleyhissalatu vesselam indinde tefvir şeklinde Allah'a havale edilmesi şeklinde değil. Bilakis anlamı maruftur. O yüzden insanların anlaması için somut şeylerle ne yapıyor? Bu anlamı yakınlaştırıyor insanlara. Ve ne yapıyor? Baş parmağını kulağına işaret parmağını ne yapıyor? Gözüne koyuyor. Bak, hatta olay sadece bununla değil. Bu hadisin senedinde kim var? Senedinde İbn e, Yunus var. Bu hadisin senedinde. İbn Yunus da ne diyor? Diyor ki İbn Yunus, qalal mukri'u yani inna Allaha samiun basir, <gülüyor> inna basirun yani An'lillahi sem'an ve basaran. Ravilerden en, en Mukri diyor ki, e, İbn Yunus öyle diyor. Mukri şöyle dedi diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür buyruğunu kastederek, Allah'ın işitme ve görme sıfatları olduğunu kastetmiştir diyor. Bak görüyor musun? Selef'ininde bunlar teşbih de edilmiş demek ki. Yani diyor Aleyhissalatu vesselam ne diyor raviler? Aleyhissalatu vesselam diyor baş parmağıyla ''İşaret parmağını, bir, bir baş parmağını, kulağını işaret parmağının gözüne koyması, Allah'ın görme ve işitmesi olduğunu ispatlamaktır.'' diyor. Anladık? Evet. Yani bir kulağını ispatlama falan yok. Bu bir, hem teşbih etmediklerini anlıyoruz bu ravilerden, bu naslardan teşbihi anlamadıklarını anlıyoruz, hem de manalarını neye anlıyoruz? Allah'a havale etmediklerini anlıyoruz. O yüzden ne diyor? Bununla sıfatlar kastedilmiştir diyor. Hatta Ebu Davud Sune'nin sahibi ne diyor? Süne'nin sahibi de aynen şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki وَهَذَا رَدُّنْ عَلَى الْجَحْمِيَّةِ Bu hadis cehmiyeye reddiyedir, cevaptır diyor. Çünkü sıfatları iptal ediyorlar ya cehmiye. Evet. Biz Ebu Davud'un sözünü olarak bir ziyade de kullanıyoruz. Diyoruz ki bu cehmiye'nin yanı sıra Allah Teala'nın sıfatlarının hakikatini kabul etmeyen yani tevhid eden, Allah'a havale eden bu anlamları tefvid ehline de nedir? Ayrıyetten reddiyedir. Yani bu hadis sadece cehmiye ile değil Aynı zamanda neye? Allah Teala'nın sıfatlarının hakikatini kabul etmeyen tevhid ehline de nedir? Reddiyedir, cevaptır. Dördüncü rivayet. Şimdi bu rivayet Müslim'de. Şimdi normalde Musabe usuldür ehli sünnette genel olarak tabii. Müta Mütahhir için söylüyorum. Ee, Tahric e, yapanların da usulüdür bu. Mütahirde böyle olmuştur. Şimdi bir rivayet asıl itibariyle Bukhari Müslim'de geçtiği zaman... Ve bunun yanında diyelim ki bir hadis düşün, Bukhari Müslüm'de geçiyor. Başka nerede geçiyor? Nesey'de, İbn-i Mace'de değil mi? İşte Taberi'de, ondan sonra Hakimi i Müstedrek'inde, İbn-i Ebi Şeybe'de bir sürü yerde geçiyor. Ama bu Bukhari Müslüm'de geçtiği zaman asıl olan nedir? Tahriş'te Bukhari Müslüm dersin bırakırsın. Çünkü ziyadesine zaten nedir? Gerek yoktur. Tamam mı? Ama bir şartla. Eğer bir rivayet Buhari Müslim'de geçiyorsa, başka rivayetlerde de ziyade anlamlar daha geliyorsa önemli. O zaman ne diğer masalları da ne yaparsın? Zikredersin. Şimdi bu da bununla alakalı. Bu rivayet Müslim'de ama aynı zamanda Nesey el Kubra'da bunu zikreder. İbn Mace de e, İbn Mace bunu nakleder, rivayet eder. Taberi de bunu rivayet eder. Çünkü bunlarda gelen ziyade e, ziyade e, anlamlar var özel. Ee, bu naslar e, bize önemli anlamlar ifade ediyor. O yüzden bu masalları da zikrettik. Abdullah İbni Ömer radiyallahu anhuma'dan geliyor bu. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin minberi üzerindeyken şöyle dediğini işittim diyor. Cebbar olan Allah sahibi olduğu gökleri ve yeri eline alır. Sonra diyor ki fe ce'ale yekbiduhuma ve yebsutuhuma Bu esnada diyor bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elini yumdu Sonra da elini kapayıp açmaya başladı. Sonra şöyle buyurur diyor aleyhissalatü vesselam. Cebbar benim. Dünyadaki cebbarlar nerede? Büyüklük taslayanlar nerede? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bu sözü söylerken sağına ve soluna eğiliyordu. Tamam. <gülüyor> Öyle ki diyor minbere baktım. Hatta nazartu ilel minbere. Öyle ki diyor minbere baktım. يَتَحَرَّكُ مِنْ esfeli şeyin minhu tepesinden en alt kısmına kadar sallanıyordu. Bak aleyhissalatü vesselam nasıl canlandırıyor olayı görüyor muyuz? Evet. Bak önce diyor aleyhissalatü vesselam bu esnada elini yumdu sonra da elini açıp kapamaya başladı. Sonra devam ediyor işte Allah diyor cebbar benim vesaire. Sonra diyor ki öyle ki minbere baktım tepesinden en alt kısmına kadar sallanıyordu. Devam ediyor. Diyor ki hatta inni ekul esakitun huve bi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle ki diyor kendi kendime minber Allah Resulü ile birlikte devrilecek dedim diyor kendi kendine. Allah Allah. Bak görüyor musunuz olayı nasıl da Aleyhisselatü Vesselam canlan diyor. İşte bu da anlamlarını e, bunların anlamlarını tefid etmediklerine bilakis anlam yüklediklerine ve bu anlamları bu anlamlarıyla hakiki anlamlarıyla kabul ettiklerini gösterir. Ama hakikat her hakikat nispet edildiği zatta hakikattır. Benim elim benim hakikatimdir. Kapının eli kapının hakikatidir. Benim ayağım bana hakikattır. Sandalya ayağı sandalya hakikattir. Tamam? Benim başım benim için bir hakikattır. Dağın başı da için bir hakikattır. Allah'ın eli Allah için bir hakikattir. O yüzden İbnü'l Kayyım şu müthiş ifadeleri kullanıyor Savai Kulmursale'de. Bu rivayetle alakalı. E, çok e, rabbani sözlerdir diyor ki İbnü'l Kayyım rahimehullah Allah Resulü diyor sallallahu aleyhi ve sellem bunu sahabeye haber verince diyor iki elini kapatıp açmaya başlamıştır. Bunu teşbih yani benzetme yapmak için değil bu sıfatın gerçek olduğunu ifade etmek için yapmıştır. Nitekim Allah Resulü, Allah işitendir, görendir ayetini okuduğunda da ellerini, gözlerinin ve kulaklarının üzerine koymuştur ki, bu da işitme ve görme sıfatlarının gerçek olduğunu ve bunların mecaz değil, hakikat olduğunu ifade etmek için yapmıştır, diyor. Ne müthiş sözler değil mi? Evet. Beşinci, beşinci bir rivayet daha. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan geliyor. Şöyle rivayet ediliyor. Enes ibn Malik radıyallahu anh'tan, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sık sık şöyle derdi. Allahümme zebbit kalbi ala dinik. Allah'ım kalbimi senin dinin üzerine sabit kıl. Bir seferinde diyor, ashabından biri ona, ey Allah'ın Resulü bizler sana iman ettiğimiz ve senin getirdiklerini tasdik ettiğimiz halde bizim hakkımızda bir endişen var mı diye sordu. Aleyhissalatu vesselam da şöyle dedi, naam. İnne inna al-kuluba bayna isba'ayni min asabi'ir-Rahman azza ve cell e, ha. Evet, çünkü kalpler Rahman'ın parmaklarından iki parmak arasındadır. Onları evirir, çevirir. Bunu söyledikten sonra Aleyhselatu vesselam bunu söyledikten sonra diyor ki: "Ve kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hakda ve eşara bi-isba'ihi" Şimdi aleyhissalatü vesselam cevaben diyor ya, evet çünkü kalpler Rahman'ın iki parmakları arasındadır, onları evrir çevirir. Sonra diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylerken şöyle yaptı ve parmağıyla işaret etti. Yani evirme çevirme olayını anlatırken ne yapıyor? Parmağıyla işaret ediyor, gösteriyor. İşte Darekutni esfatta nakleder bunu. Hatta i̇bn Mende de Tevhid'de naklediyor. Cabir bin Abdullah'tan, e, Abd -Abd Abdullah Rah i e, anh'tan rivayet edilmiş ve olduğunu e, söylemiştir ibn Ömen dedi. Hatta onun e, rivayetinde şöyle geçiyor. Diyor ki: "Uvasafa Süfyanu sevrî bis sabbabati vel wusta yuharrikuma." Süfyanu de diyor. İşaret ve orta parmaklarını hareket ettirerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı işaretin nasıl olduğunu gösterdi diyor. Aksereften de Süfyanu Sevri görüyor muyuz? İşte bu rivayetler Allah-u Teala'nın sıfatlarını tevhid yapanların görüşünün batıl olduğunu ve bu sıfatların Allah'ın bize kendisiyle hitap ettiği Arap dilinde bilinen hakiki manalarına hamledileceği konusunda Ehl-i Sünnet'in getirdiği delilleri göstermektedir. Bunların hepsi Ehl-i Sünnet'in delillerinin getirmiş olduğu delillerin bir kısımdır. İşte tüm bu rivayetler ve diğer benzer rivayetler tevhid iddiasının asılsız ve batıl olduğunu gösterir bize. Tabi ee, az önce de dediğim gibi, şunu da bilmemiz gerekir ki bu hadislerde ve eserlerde teşbih ve temsil yoktur. Ancak işte kalbinde kelam ilminden, kelamcılardan ve onların kitaplarından etkilenmesi sebebiyle sapma ve hastalık olan kimseler müstesnadır. Biz ona girmiyoruz. Bizim konumuz şu an bu nasların teşbih eder, alet edip de etmediği ama biz bunu söylüyoruz. Tamam? Evet. Kerseri kitabı şirk diyor hocam, şey kitabı şey Dolayı... Tabi şu an e, konumuz o değil yani. Evet. Evet, şimdi iki, e, bu bizim birinci hüccetimizdi. Neydi birinci hüccet? Yani ve vesselam'dan gelen naslar. Doğru mu? Evet. Şimdi, i̇kinci hüccet de nedir? Şimdi biz ne yaptık? Tevhid ehlinin sıfat naslarının anlamlarını allah Teala'dan başkasının bilmediğini iddia ettiklerini ve bu yalan asılsız görüşü selefe nispet ettiklerini biz belirttik, belirtmiştik. Şimdi az önce görüldüğü gibi e, zikrettiğimiz bu naslar ee, bu asılsız iddiaların batıl olduğuna delalet eder. Doğru mu? Biz bunu birinci delil olarak zikrettik. Yine bu asılsız iddiaların batıl olduğuna delalet eden bir diğer husus da şudur. Şimdi selefin sıfat naslarının izahı ve manalarının beyanı hakkında pek çok sözleri vardır. Biz az önce aleyhissalatü vesselamın hadislerini zikrederken bunların altında selefin bazı sözlerini zikrettik ama asıl kastımız Resulullah'tan gelen rivayetlerde. Doğru mu? Şimdi ise selefin naslarının e, selef'in sıfat naslarının izahı ve manalarının beyanı hakkındaki pek çok sözleri vardır. Onlara değineceğiz. Bu asılsız iddialarda bulunan herkesi reddeder bu. Selef'e bu görüşü nispet eden herkesi reddeder. Ve bu görüşlerini Selef'e nispet ettikleri bu görüşlerini kökten çökertir. Çünkü Selef'in sıfat naslarını izah eden pek çok sözü vardır. Mesela sıfat naslarının manalarının açıklanması ve o nasların Allah-u Teala'nın bizlere kendisiyle hitap ettiği Arap dilinin bilinen manalarına hamledileceği konusunda sebeften birçok rivayet gelmiştir. Mesela bu rivayetlerden bazıları şu şekilde. Mesela Abdullah İbnu i Ebu'l-Hüzeyl el-Anezi'den geliyor. Şöyle rivayet ediliyor. Diyor ki Kultu li Abdillah ibni Mes'udin en ennallaha azze ve cel ya'cebu mimmen yezkuruhu Şimdi burada soru soracağım. Diyor ki Abdullah İbnu i Ebu el-Hüzeyl el, el ben diyor Abdullah İbn-i Mes'ud'a allah Teala'nın kendisini zikreden kimseden memnun olacağına dair bir şey sana ulaştı mı diye sordum diyor. Şimdi bu e, Allah'ın dikkat et memnun olduğuna dair evet. sana bir şey ulaştı mı diye soruyor. Şimdi memnun olduğuna dair sözü nedir tefvid göre? Anlamsız bir şey. Anlamını Allah'a havale ediyoruz. Dolayısıyla dolayısıyla İbni Mesud'a ney? Anlamı bilinmeyen bir şey soruyor. Şimdi sen bu soruyu Musa abi şu şekilde değiştireceksin. Senden istiyorum bunu. Şimdi soru şu şekilde. Ben Abdullah İbni Mesud'a Allah'ın kendisini zikreden mem kişiden memnun olduğuna dair bir şey sana ulaştı mı diye sordum diyor. Ben İbni Mesud'a Allah Teala'nın kendisini zikreden kişiden memnun olduğuna dair bir şey sana ulaştı mı diye sordum. Şimdi memnun olduğuna dair kelimesini ver bana. Başka bir kelimeyle, anlamsız bir kelimeyle ver. Ben oraya koyup okuyayım. Ver bana bir kelime. Anlamsız bir kelime ama değil mi? Evet, evet. Anlamsız bir. Hı. Deminki gibi işi, işte, dadu diyelim. Dadu, tamam? Evet. Şimdi o zaman Abdullah İbnu Ebul Huzeyl El Anazi İbni Mesud'a ne demiş? Dadu. Diyor ki ben İbni Mesud'a şöyle dedim. Allah Teala'nın kendisini zikreden kişiden dadudi olduğuna dair sana bir şey ulaştı mı diye sordum, tamam mı? Evet. İbni Mesud de dedi ki: "La. Galere beliye haku. O da İbnü Mesud da hayır. Aksine güler diye bir şey bana ulaştı. Yani ne diye bana ulaştı? Bir kelime daha ver. Anlamsız. Akati. Şimdi ben İbnü Mesud'a Allah Teala'nın kendisini zikreden kimseden memnun olduğuna dair bir şey sana ulaştı mı diye sordum. O da hayır. Bana şey e, daudu diye bir şey ulaştı mı sana? O da İkati diye, hayır, dadudi diye bir şey ulaşmadı, ikat diye bir şey ulaştı. Şimdi bak, eğer memnun olduğuna dair bir şeyin anlamı yoksa, İbn-i Mesud memnun olmayı reddedip de gülmeyi nakleder mi bize? Hayır. Mümkün değil, değil mi? O yüzden bak, demek ki bunların sıfatlarının anlamı indiğinde maruf ki, ne yapıyor? Memnun olma yerine ne yapıyor? Güler'i söylüyor. Güler diye, anlatabiliyor muyum? Çünkü zaten hepsi bir anlamsızsa, onun yerine onu değiştirmenin bir anlamı, Yok, anladık mı bunu? Evet, evet. E bunu İbn-i Battai Libanetül Kubra'da zikreder. Şimdi ikinci bir rivayet, bu çok meşhurdur. Bukhari'nin sahihinde muallak olarak takric ettiği rivayette i̇bn Abbas'ın talebesi İmam Mücahit Rahimallah. Şimdi en güçlü delillerimizden bir tanesidir. Selefin ne yapmadığına, tevhid etmediğine dair. Dediğim gibi Bukhari sahihinde muallak olarak bunu takric ediyor. Ee, i̇bn e, Abbas'ın talebesi İmam Mücahit'den. İmam Mücahit istiva etti ayetinde, istiva kelimesinin tefsirinde diyor ki, İsteva ala alel arşi demektir diyor. İsteva etti demek arşın üzerine ulu etti, yükseldi anla demektir diyor. Bak görüyor musunuz? İstivayı ne yaptı? Yükselme diye tefsir etti. Demek ki seleb bu manasların anlamlarını tefsir ediyorlarmış. Allah havale etmiyorlarmış. Anladık? Evet. En güçlü delillerden. Yine aynı şekilde mesela Bukhari'nin sahihinde yine muallak olarak tahric ettiği rivayette Ebul Aliye sonra göğe istiva etti ayetini. tinin tefsirinde diyor ki yani irtifa diyor. Yükseldi demektir diyor. Bunu e bir de arşıdan nakleder. Görüyor muyuz? Bak istiva ne yaptı? Anlam yükledi. Yakın bir anlamıyla tefsir etti. İstiva irtifa demektir, yükselmektir dedi. İmam Mücahit ne demek? İsteva aladır demek dedi. Görüyor muyuz nasıl anlamlar verdiler? Dördüncü rivayet. Hasan el-Basri rahimullah da aynı tefsiri yapmıştır. Ezehebi el-Arvain'de nakleder. Beşinci rivayet. Vail i̇bn e, e, Davud. Kimdir bu? İşte İbrahim Ennahay'dan, İkrim Eden ve başkalarından rivayette bulunmuş. Sika, selef bir ravidir. Rahimullah diyor ki, وَكَلَّمَ Allahu Musa تَكْل۪يمًا Allah Musa ile gerçekten konuştu. Ayet hakkında diyor ki, Vail i̇bn Davud. Diyor ki, مُشَافَهَةً مِرَارًا Şifahi olarak tekrar tekrar konuşmuştur diyor. Bak, Kellem Allah Musa teklimen. Allah Musa ile gerçekten konuştuğu ne yapıyor? Tefsir ediyor bize. Anladığımız manada. Yakınlaştırma manasıyla muşafehatan miraren diyor. Şifahi olarak teker tekrar, tekrar konuşmuştur diyor. Abdullah e, İbn Ahmed es-Sünne'de bunu nakleder. Ne diyor? Muşafehatan miraren. Şifahi olarak tekrar tekrar konuşmuştur diyor. Yani anlam veriyor ve ne yapıyor? Tefsir ediyor. Yine mesela altıncı olarak Rabia kim? İmam Ali'nin hocası. Rabia İbnu Ebi Abdurrahman başka yine İmam Malik rahimeullah Rebi'anın talebesi. Ar-Rahmanu alal arşi istawa. Rahman arşi istiva etmiştir. Ayet hakkında ne diyorlar bunlar? Diyorlar ki el keyfu gayru ma'kulin. Bunun keyfiyeti akılla kavranamaz. Ve istiwau gayru meçhulin. İstiva meçhul bilinmeyen bir şey değildir. Ve imanu bihi vacibun. Ona iman etmek vaciptir ve anhu bid'atun. Onun hakkında soru sormak bid'attır. Ve inni leakhafu en tekuna dallan. Korkarım ki sen Dalalette olan bir kimsesini diyor. Bu soruyu soran kimse. İşte bunu Ezzehbi el Ulub'den nakleder. Sayıtır bunlar. El lal Lalekayşarın usul, etikat, ehli sünne de bunu nakleder. İbnü Teimiyah rahi mullah der o taaruttta ee, Rebi'ânın bu sözünü naklettikten sonra diyor ki, bu söz diyor Rebi'ânın öğrencisi Malik'i bunu enes. Yani Malik yani, mezemini imamı. Malik'i bunu enesten de birkaç tarikten rivayet edilmiştir. Birinde istiva malumdur, bilinmemektedir şeklinde diğerinde meçhul değildir. Bir diğerinde onun istivası meçhul değildir şeklinde geçmektedir. Böylece o istivanın bilindiğini ispat kabul ederken keyfiyetin bilinmesini ise nefyetmektedir, reddetmektedir diyor. Yani bak ne diyor? İstiva malum. Ne demek istiva malum? İstiva malum yani. İstivan anlamı malum. Tamam? Evet. O yüzden ne diyor? Keyfu gayru ma'kul. Keyfiyeti akılla kavranamaz. Ama istiva Gayr-ı meçhul. Meçhul istiva bilinen bir şey. İstiva bilinen. Yani istiva Arap dilinde maruf bir manlı. İzafe edildiği zata göre değer kazanır. O ayrıdır. Tamam. Hatta yine İbn-i Teymi'ye Allah e, diyor ki Rebi'a ve Malik'in diyor istiva meçhul bilinmeyen bir şey e, e, bilinmeyen bir şey değildir. Keyfiyeti ise akılla kavranamaz. Ona iman etmek farzdır şeklindeki sözü diğerlerinin Onları geldiği gibi keyfiyetlerine girmeksizin kabul edin sözüne uygun düşmektedir. Hani şereften bazılarının sözü de var ya, onları geldiği gibi kabul edin. Evet, evet. Hani keyfiyetine girmeksizin geldiği gibi kabul edin sözüne uygun düşmektedir diyor. Yani bazıları bu türlü ifade etmişlerdir, bazıları bu türlü ifade etmişlerdir. Sonra İbnü Teymi'ye devam ediyor ki, zira onlar keyfiyetin bilinmesini nefretmişlerdir. Yoksa sıfatın hakikatini nefretmemişlerdir. Şayet onlar manalarını Allah'a yaraşır bir şekilde Anlamaksızın sadece lafızlara iman etmiş olsalardı, ne istiva meçhul, e, bilinmeyen bir şey değildir, keyfiyeti ise akılla kavranamaz derlerdi, ne de onları geldiği gibi keyfiyetsiz şekilde kabul edin derlerdi. Çünkü o zaman istiva malum bir şey değil, aksine alfabenin harfleri mesabesinde meçhul bir şey olurdu. Görüyor musun? Evet. Yani Sen mesela düşün, e, elinde bir tombala poşeti var. İşte Arapça harfleri ne yapıyorsun? Elif, B, T hepsini ayrı ayrı ufak kağıtlara yazıyorsun ve tombala poşetine atıyorsun. Rastgele seçiyorsun harfleri ve karma karışık bir harflerle bir kelime ortaya koyuyorsun. Hiçbir anlam ifade etmiyorsun, tamam? Diyor ki eğer şayet diyor istiva bilinmeyen yani istiva meçhul bilinmeyen bir şey değildir. Sözü tefliydi de olsaydı yani bunların anladığı şeyler olsaydı. Veya işte onları geldiği gibi keyfiyeti şeklinde kabul edin. Tefvil anlamı olsaydı o zaman istiva ne olurdu? Malum değil aksine ne? Meçhul bir şey olurdu. Doğru mu? Evet. Halbuki i̇mam Malik ne diyor? İstiva malum. Şimdi sen tombaladan çek. Harfleri yan, yan, yan yana getir bir anlam ifade etmesin. Bu anlam meçhul mü olur, me mar maruf mu olur? Meçhul olur. Doğru mu? Ha, o zaman... Şimdi İmam Malik'in bu sözünü çarptırıyorlar ya bak diyorlar istiva malum, keyfi meçhul, burada tefhid var. Ne alaka bu? Tam tersidir. Tam tersidir. Ne, neden ki bu tehlikeyi gördüler İmam Malik'ten tefhid etmediğine dair net sözler. Bunu mecrandan çıkarmak için elinden geleni yaptılar. Çok açık. İstiva malum doğru mu? Bunlara göre nedir? Bu nasların anlamı bizim için meçhuldür. Yedinci, deli, yedinci rivayet. Süfyan İbni Uyeyne Rahimallah diyor ki, هذه الاحاديث yani inme ve yani Allah'ın ahirette görülmesi hakkında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bu hadisler haktır. Nu'minu biha la nufessiruha illa ma fussira lana min Şimdi bu rivayetler mustakil olarak başka bir derste, önümüzdeki derste ele alınacak da Musa abi. Ama en önemli noktalardan bir tanesidir bu. Bak, şimdi biz ilk derste bazı cümleler vermiştik ve bunları asla unutmayın demiştik. Şimdi bütün Kevseri öncesi ve sonrası tevvidi selefe nispet eden tüm fırkaların ittifakıyla, tüm kişilerin ittifakıyla, en güçlü olarak gördükleri deliller Selef'ten gelen şu türlü sözlerdir. Bunları da ilk derste zikretmiştik. Neydi o sözler? Bu nasları geldiği gibi keyfiyetsiz şekilde alın. Biz bu nasların manasını, e, bu nasları tefsir etmeyiz. Manasız şekilde alın, tamam? Şeklindeki sözlerdi. Diyorlardı ki bak işte bu türlü sözler neye delalet eder? Selef'in tefhid ettiğine delalet eder. Aynı şu cümleler mütevatirdir Selef'te emir ruha kema caet bila keyfin geldikleri gibi keyfiyetsiz olarak geldikleri gibi alın geçiştirin tamam bunlar onların en güçlü delilleridir serefin tefvil ettiğine dair getirdikleri cümle ve bu sözler hakikaten mevcuttur ve mütevatirdir ama bu sözlere yükledikleri anlam o kadar batıl ve cahilcedir ki buna özel olarak değineceğiz önümüzdeki derste falan da şimdi kısaca bu rivayetle ee, anlatalım. Şimdi bak Musa abi ben tüm Kur'an sünnet naslarında da böyledir insanoğlunun günlük konuşmalarında da doğal konuşmalarında da sosyal konuşmalarında da böyledir her insan mutlak ifadeler veya umum ifadeler kullanır ama sonra başka cümleleriyle ne yapar o umum ifadeleri ha? o umum ifadeleri veya o mutlak ifadeleri ne yapar haslaştırır veya kayıtlaştırır doğru mu? Doğru. Hatta bazen insan bu kayıtlaştırmayı veya hususlaştırmayı ileriki zamanlardaki cümlelerinde yapar veya bir saat sonraki cümlesinde yapar veya aynı cümle içerisinde yapar. Mesela örnek vereyim sosyal yaşantımızdan. Ben diyorum ki Musa abi ee, al bu yemeği talebelere ver Ahmet hariç. Şimdi burada ben mutlak bir ifade kullandım ve ne yaptım? Aynı zamanda bu mutlağa yani bunu haslaştırdım bir cihete yani birilerini bunun dışına, dışında tuttum doğru mu? Şimdi bu evet. kayıtlamam benim, bu kayıtlamam aynı cümlenin içerisinde mi yer alıyor yoksa daha sonra zikrettiğim bir kayıtlama mı? Aynı, cümle. aynı cümlenin içerisinde. Evet. Tamam bu bir örnek. Bazı kayıtlamalar vardır da sonra olur. Ben sana diyorum ki Musa abi e, al bu e, yemekleri cumartesi günü talebelere getir tamam mı? Evet. Sonra cuma günü sana geliyorum diyorum ki e, bir A sınıfı hariç diyorum tamam mı? Evet. Ne yaptım? daha sonraki munfasıl bir sözümle, yani ayrı bir sözümle kayıtladım. Dolayısıyla bu kayıtlama bazen ayrı sözlerde gelir, bazen bir zat cümlelerin içerisinde, doğru mu? Şimdi selefin, hani biz bunları tefsir etmeyiz, geldiği gibi geçiştirin, sözlerinin aynısını, aynı selef, aynı şahıslar, bazen aynı cümlelerinde, yani bitişik olarak, bazen de ayrı cümlelerinde onu kayıtlamışlardır. Neyle kayıtlamışlardır? Yani bidat ehlini, yani ancak Allah ve Resulünün, e, bize verdiği manalarla, verdiği tefsirlerle tefsir ederiz şeklinde ne yapmışlardır? Kayıtlamışlardır. Demek ki reddettikleri tefsir ne? Dinden olmayan tefsir. Anlatabiliyor muyum? Bak şimdi aynı rivayeti okuyorum. Başa dönüyorum. Sufyan İbni Uyeyne dedik değil mi? Rahimullah ne diyordu? Diyordu ki sıfatlar, inme, Allah'ın görülmesi şeklinde. Bu, e, bu sıfatlar hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bu hadisler haktır. Sonra diyor ki bak نُؤْمِنُوا بِهَا وَلَا نُفَسِّرُهَا Biz onlara iman ederiz ve onları tefsir etmeyiz diyor. Şimdi ne dedim ben? Bütün getirdikleri rivayetler bu türlü lafızlardır sereflerden. Yani tafvide delil olarak. Ama bak aynı alimlerden ki rivayetin devamını okumadım şimdi okuyacağım. Aynı riva, aynı şahıslardan bizzat bunu aç, açarak naklettikleri var bize. O yüzden nu bi la nu'minu biha biz onları biz onları iman ederiz. Ve onları tefsir etmeyiz sözüyle yetinmiyor Sıfyan ibn Uye'yine. Ne diyor? Devamen. İlla mafus fussira min fevqin. İşte bütün cehalet ve tadlil ehlinin dalalet ehlinin insanlardan sakladığı, gizlediği hep bu e, rivayetler söz konusu, bu rivayetler. Hep bunları saklamışlardır, gizlemişlerdir. Ne diyor Sıfyan ibn Uye'yine? Biz onları biz onlara iman ederiz ve onları tefsir etmeyiz ancak bize yukarıdan gelen tefsir hariç. Görüyor muyuz? Yani, şimdi kırık tercüme yaptım. Yani tercümenin orijinalini ne? نُؤْمِنُوا بِهَا لَا نُفَسِّرُهَا إِلَّا مَا Biz onlara iman ederiz ve onları bize yukarıdan gelen tefsir dışında tefsir etmeyiz. Demek ki neymiş? Tefsir edilir din tarafından. Doğru mu? O yüzden insanların yükledikleri sıfatlara kendilerinden anlamlar nedir? Batıldır. Ancak hangi tefsir bizim için geçerlidir? Çünkü biliyorsun sıfat masları gaybidir, doğru mu? Hı. O sıfat masları ancak Allah ve Resulü tefsir ederse bize, biz ne yaparız? Onların tefsirini söyleriz. Ve onların işaret ettiği kaydeder. O yüzden ne diyor? Biz onlara iman ederiz ve onları bize yukarıdan gelen tefsir dışında ne yapmayız? Tefsir etmeyiz. Görüyor muyuz? İbnü i Men'de bunu et tevhidten nakleder. Mesela Tirmizi Rahimullah, bizzat sünneninde, Tirmizi sünneninde nakleder. Aynen şu ifadeyi kullanıyor Tirimize es rahimehullah eserinde. Diyor ki: "Vakad zekerallahu azza ve celle fi gayri mowdi'in min kitabihil basara Allah Teala kitabında pek çok yerde el, işitme ve görmeyi zikretmiştir diyor. Bak. Devamen diyor ki: "Wa ta'awwalat el-cehmiyye hazihi'l-ayet ve, ve fessaruhuha ala gayri ma fassara Diyor ki Cehmiye bu ayetleri tevil etmiş. Bak devam et, devam ediyor şimdi buraya dikkat et. Cehmiye bu ayetleri tevil etmiş ve bu ayetleri ilim ehlinin tefsir etmediği şekilde tefsir etmişlerdir ve şöyle demişlerdir. Ne demişler ona şimdi geçmiyorum da. Buradan ne anladık? Onasları ilim ehlinin tefsir etmediği şekilde tefsir etmişlerdir. Yani ne? İlim ehli ne yapmış bunların hepsini? tefsir etmiş. Anladık mı? Yani cehmiyeyi bir yermesi yakında cümleler kullanıyor. Doğru mu? Yerme siyakında, yermeye sebep olarak bir şey söylüyor. Bir sürü cehmiyeyi yereceğin bir sürü şey var da. Bir tanesi de ne? Diyor ki, bu nasları, bu sıfat naslarını, sıfat naslarını ilim ehlinin tefsir etmediği şekilde tefsir etmişler. Demek ki ilim ehli ne yapıyormuş? Tefsir, tefsir ediyormuş. Sonra devam eden diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَخْلُقْ آدَمَ بِيَدِهِ وَقَالُوا huna مَعَنَ الْيَد Allah Adem'i eliyle yaratmış, yaratmamıştır. Elin buradaki manası kuvvettir, güçtür. Bak, bunu Tirmizi söylüyor. Hiç sünnende dikkat okurken e, dikkat ediyor muyuz elim ehlinin bu sözlerini? Hayır, hadisleri okuyup geçiyoruz, değil mi? Ha. Ya, bunu bizzat Tirmizi sünnende söyler. Görüyor musunuz? Bak, se, bu bir seleftir. Yani Eşarilere göre de bugün de bu kütüb bir Kütüb-i Sitte sahiplerinden birisidir, doğru mu? ve selef âlimidir. Bak sadece meselenin tefvid edilmesini yermiyor. Neyi de yeriyor? Ele kuvvet demeyi görüyor musun? Bunların hepsini saklar bugünkü eşariler e, diğer, e, diğer maturidler vesaire. Çünkü da göre bunlar en büyük muteber ve ehl sünnet halimidir. Doğru mu? İmam Tirmizi ya. Var mı ötesi? Aynen ne diyor? Allah ademi eliyle yaratmamıştır. Elin buradaki manası kuvvettir, güçtür diyorlar diyor Cehmiye. Yeriyor. O yüzden bak şimdi Arapçalarını aradan çıkarıp, çünkü bir, e, özel nakillerin birebir Arapçasını zikrediyorum ki yani tabir sayısı ise bunlar belge niteliğindedir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi aynen şu ifadeleri kullanmış oluyor. Allah kitabında pek çok yerde el, işitme ve görmeyi zikretmiştir. Cehmiye bu ayetleri tevil etmiş, onları ilim ehlinin tefsir etmediği şekilde tefsir etmiş ve şöyle demişlerdir. Allah Adem'i eliyle yaratmamıştır, elin buradaki manası kuvvettir, güçtür. 9. rivayet. İbn-i Rahimullah, El-İbanet-i -El diyor ki, ''Sonra alimlerin rivayet ettiği, eser ehli Sikalar'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği ve kabule şayan gördüğü her şeye iman etmek, onları kabul ve tasdik etmektir. Bunlar aykırı görüşlere, görüşlerle reddedilmez, onlar hakkında niçin, nasıl diye sorulmaz.'' Onlar akla uygun manalara hamledilmez ve kıyas kabul etmez. Sonra diyor ki: işte şahit yerinin araçsını getiriyorum. "Vela yumelu laha't tefasiru illa ma faşserahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ev raculun min ulama min ulema'il ümmeti mimmen kavluhu şifaa'un ve hüccetun." Misli hadis-i sıfat ve rü'ya misli hadis ve ruya. Diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ya da ümmet alimlerinden sözü şifa ve hüccet olan birinin tefsiri hariç onlar hakkı, hakkında tefsir yapılmaz. Demek ki selef tefsir yapılmazdan kastı neymiş Musab? Allah ve Resulünün ve selefin yapmadığı tefsirmiş, doğru mu? Evet. Bak bunu İbn Battah söylüyor. Az önce Tirimi'den aktettik. Ne diyor Tirimi? Cehmiye bunları tevil etmiş. Onları ilim ehlinin tefsir etmediği şekilde ne yapmıştır? Tefsir etmiştir. Yine Sufyan İbni Uye'ne ne diyordu? Biz onlara iman ederiz ve onları bize yukarıdan gelen tefsir dışında tefsir etmeyiz. Demek ki selefin bütün bu sözleri yani biz bunları tefsir etmeyiz. Geldiği gibi geçiştirinden kastı neymiş? Yani din bize bunu anlam olarak nasıl sunuyorsa o anlamlarıyla biz ne yaparız? Geçiştiririz. Onun dışındaki hiç kimse bizi ilgilendirmez. Anladık? Yoksa bunların anlamının Allah'a havale edilmesi değil. Hatta İbn-i Teymiye de i̇bn Battalın bu olayını da mecmul fetavada sizlik eder. Ki bu i̇bn Battalın Battan'ın bizzat kendi kitabındandır benim naklettiğim. el i̇banet Suhra'dandır. Maluf biliyorsun. Akide de kaynaktır. Senetlerle de Akide anlatır. Şimdi burada bir e, başlık daha atıyoruz. E, e, dedik ya başlıklar altında işleyeceğiz. Başlığımız şu. Bir sıfatın allah Teala hakkında o sıfata somut bir fiille İşaret edilerek ifade edilmesinin hükmü. Şimdi az önce biz ne yaptık? İfa, e, somut bir şekilde ifade edileceğine dair naslar ve bu nasların tefhidehine reddiye olduğunu söyledik. O mecrada bir başlık attık değil mi? Ama şimdi özellikle bunun hükmünü niçin anlatıyoruz? Yani şöyle bir soru gelebilir. Yahu zaten e, az önce naklettiğin rivayet, Selef de bunu yapmış, Resulullah da bunu yapmış. Hükmü belli. Sıfat e, somut bir şekilde işaret edebilirsin karşı tarafı anlamını yakınlaştırmak için. Ama buna rağmen niçin biz e, yeni bir atıyoruz? Şundan dolayı, şimdi seleften bazı naslar gelmiştir. Çok küçük, çok bir iki tane nas gelmiştir. Bu şekilde işaret edilmesini yasaklayan onlar zayıftır. Zaten çok nadirdir, iki üç tanedir en fazla. Nadirdir onlara değirmek için. Şimdi o yüzden bu başla atıyoruz. Diyoruz ki bir sıfatın allah Teala hakkında o sıfata somut bir fiille işaret edilerek ifade edilmesinin hükmü nedir? Şimdi biz, Zikrettiğimiz naslar bir sıfatın allah Teala hakkında o sıfata fiili olarak işaret edilerek ifade edilmesinin asıl itibariyle caiz olduğunu göstermektedir. Doğru mu? Bizim naklettiğimiz rivayetler deminden beri. Şimdi Ehl-i Sünnet bu nasları kabul etmiştir ve o nasları dedi ki tatil eden bidat eline karşı delil olarak kullanmıştır. Yine naslardan... Kastın, hakikatinin ispat edilmesi olduğunu da söyledik biz ve on aslarda Allah'ın sıfatlarının, yaratılmışların sıfatlarına benzemesi diye bir şey söz konusu olmadığını ne yaptık? ifade etmiştik. Ve Sünnet bunu bu şekilde ifade etmiştir. Buna göre hadislere tabi olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, bak diyoruz ki hüküm olarak, diyoruz ki işte bütün bunlara göre, hadislere tabi olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin işitme ve görme sıfatlarını zikrettiğinde yaptığı işareti, yaptığı hareketi ve naslarla sabit olan diğer işaretleri ve hareketleri yapmanın asli itibariyle hiçbir sakıncası yoktur. Kitabım zaten Aleyhselatu vesselam dışında selef de bunu yapmıştır. Raviler de bunu uygulamıştır. Bu asli itibariyledir. Şimdi ancak biz bazı ehli sünnet imamlarının bunu yasakladığına dair ehli sünnet imamlarından rivayetler geldiğini görüyoruz ancak Allahu alem bu rivayetler onlardan sayı olarak gelmemiştir. zaten sahih gelse bile mesela bu bir iki imamdır diğer imamlar muhalefet etmişte dolayısıyla bu en baştından ne olmuş oldu aralarında bu konuda ihtilaf olmuş oldu o zaman burada nedir kimsenin sözü kimsenin sözüne hüccet değildir hüccet nedir burada Allah'ın kitabı ve Resulün sünneti doğru mu biz Resulün sünnetine baktığımızda da bunun cevazını görüyoruz anladık mı o yüzden diyoruz ki, şimdi biz bazı eri sünnet imamlarının bunu yasakladığına dair rivayetler görüyoruz bu rivayetler zayıf zaten da bir problem yok sayı olsa bile bizim için problem değil çünkü dediğimiz gibi bu sefer arada ihtilaf giriyor. Deriz ki bu evli sünnet arasında basit bir konudur, ihtilaflıdır değil mi? Ama ihtilaflı tercih edilecek görüş Allah ve Resul'ün söyledikleridir. Birisi onu tercih eder, onu tercih eder, o ayrı. O yüzden biz diyoruz ki sabit olduğu bu imamlardan, bunları bu türlü işaretlerde bulunmayı yasaklayan bu rivayetler farazı olarak sabit olsa bile, diğer alimlerden aksi sabit olduğu için ve peygamberden de bizzat fiili şekilde bize bu şekilde geldiği için bizim için en güzel örnek ne olur burada? Aleyhissalatu vesselam'ın yolu olur. Mesela sıfatlardan söz ederken onlara işaret etmeyi men eden bir iki rivayet şu şekilde mesela. Şimdi İmam Malik Allah'tan geliyor rivayet. İbn Abdülber et-Temhidi diyor. Diyor ki: "Rawa Harmale İbn Yahya." Harmale İbn Yahya şöyle rivayet etmiştir. قال demiştir ki Semi'etu Abdullah ibn vehbin yaqulu semi'tu Malik ibn Anasin yaqul Abdullah ibn Wahbin şöyle dediğini işittim Malik Maliki şöyle derken işittim. Şimdi ne diyor burada Harmevle ibn Yahya? Ben diyor Abdullah ibn Wahbin şöyle dediğini işittim. Ne diyormuş Abdullah ibn Wahb? Malik'in şöyle dediğini işittim. Yani burada senedi saymış oluyor. Diyor ki ne diyormuş? Men vasafa şey'en min zatillah misle kavlihi ve qalet il-yahud yadullah maglulatun ve ashara bi yadihi ila unqihi ve misli kavlihi ve huves semiul basiru fa ashara ila aynihi ev udunihi ev şey'en min bedenihi kutia zalike kim Allah'ın zatından herhangi bir şeyi vasfeder de mesela Yahudiler Allah'ın eli sıkıdır dediler ayetini okur da eliyle boynuna işaret ederse o işitendir görendir ayetini okur da gözlerine ve kulağına ya da bedeninden herhangi bir organa işaret ederse o organ kesilir lennahu şebaha Allah bi nafsihi çünkü o Allah'ı kendisine benzetmiş olur. Summe kâle Malikun sonra Malik şöyle dedi. E me semi'te kavlel berâihîn hadasa enennabiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâle la yudhaha bi arba'in min eddahâya ve eşara el bi yedihi kemâ eşara ennabiyyu sallallahu aleyhi ve sellem bi yedihi diyor ki işitmedin mi ki el -Bara. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dört şey kurban edilmez buyruğunu nakletmiş ve eş, eliyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi işaret etmiştir. قال البراء berâu evet ve yadi aksaru min yadi Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem fekeraha el en yesifa sallallahu aleyhi ve sellem iclâlen Sonra da benim elim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinden daha kısa demiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi vasfetmeyi ona olan saygısından dolayı hem de yaratılmamış biri olduğu halde e, hem de yaratılmış biri olduğu halde hoş görmemiştir. Fe keyfel halikul lazı kemislihi şeyun? Peki ya benzeri hiçbir şey olmayan yaratıcının durumu ne olur? Şimdi bak aralarda kıssalar geçiyor, tamam? Bu kıssaların şahitlerini özellikle belge babında Arapça'da zikrettik. Şimdi en başından alıyoruz. Arapçılar aradan çıkararak. Şimdi Harmele İbni Yahya şöyle rivayet etmiştir. Abdullah İbni Vehb'in şöyle dediğini işittim. Malik şöyle demiştir. Malik'in şöyle dediğini işittim. Kim? Allah'ın zatından herhangi bir şeyi vasfederdi. Mesela Yahudiler Allah'ın eli sıkıdır dediler. Ayetini okur da eliyle boynuna işaret ederse. Hani elini sıkı bir insanın elini sıkı olduğunu belli etmek için Araplarda ifade eder. Boynuna bağlarsın mesela. Anlatabiliyor muyum? Ondan bahsediyor. Diyor ki bu ayeti okur da elini boynuna işaret ederse o iştendir görendir ayetini okur da gözlerine veya kulağına ya da bedeninden herhangi bir organa işaret ederse, ederse o organ kestir. Çünkü o Allah'ı kendisine benzetmiştir. Sonra Malik şöyle dedi. İşitmedin mi ki Elbera Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dört şey kurban edilmez buyurduğunu nakletmiş ve eliyle peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi işaret etmiştir. Sonra da benim elim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi elinden daha kısa demiş bak görüyor musun? Bela, bera ne yapmış şimdi Musa abi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dört şey kurban edilmez buyruğunu nakletmiş. Doğru mu? Sonra da bera ne yapmış? Eliyle peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi işaret etmiş. İmam Malik bunu anlatıyor. Tamam mı? Sonra da ne demiş bera? Benim elim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinden daha kısa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi vasfetmeyi ona olan saygısından dolayı hem de yaratılmamış biri olduğu halde hoş görmemiştir diyor Malik. Tamam. Bera ne demiş burada? Benim elim Resulullah'tan ne? Daha kısa demiş. Yani sonradan işaret ettikten sonra hemen ne yapıyor? İmtina ediyor. Doğru mu? Resulullah gibi işaret etmeyi. İmam Malik bunun diyor. Bak diyor Bera diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaratılmış biri olduğu halde diyor ona olan saygısından dolayı eli kısa bir de eli kısa vesaire Resulullah'tan daha kısa bundan imtina ederek hayal ederek benzetmemiştir. Fe ise şey. Peki ya ben hiçbir benzeri olmayan yaratıcının durumu ne olur diyor İmam Malik. Yani biz Bera bile bunu peygambere yakıştırmamış. Biz nasıl yaparız bunu? Anladık mı? Şimdi Ma Malik'ten gelen bu rivayet e, sabit değil. Neden? Çünkü i̇bn Abdilber bunu İmam Malik'e ulaşan muttasıl senediyle zikretmemiştir. Aksine ne yapmıştır? Onu Harmele et Tücibi'den e, e, munkatı bir e, isnatla e, zikretmiştir. Yani isnadı nedir bunun? Munkatı'dır, kopuktur. İki, Harmele hakkında, bizzat Harmele hakkında ravilerden ihtilaf edilmiştir zaten. Bazıları onun zayıf olduğunu söylemiştir. Hatta e, Ebu Hatim cer Tadil aliminden rahimullah onun hakkında diyor ki: La yuhteju bir hadisi. Onun hadisi ücret olmaz diyor. Ha bazıları sika olduğunu söylemiştir o ayrı. Ama sika da olsa yine değil. Çünkü ne? Senet kopuk zaten anladık? Ya. Yani burada iki tane sorun var. Birincisi bir kere harmler hakkında ihtilaf edilmişti. Birinci problem burada bazıları zayıflamış, bazıları sahilemiş. En ihtimalle sahih olsa dahi, Nedir? Senedi kopuktur bunun. Mesela ikinci rivayet İmam-ı Ahmet'ten yapılan rivayet. Şimdi Ebu Nasır, Ahmet İbni Yakub İbnu Zazen diyor ki, Bana ulaştığına göre bir adam Ahmet İbni Hanbel'e, Onlar Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilemediler. Kıyamet günü bütün yeryüzü onun tasarrufunda, onun elindedir. Gökler onun eliyle dürülmüş olacaktır. O müşriklerin ortak koşmalarından yüce münezzehtir ayetini okumuş ve eliyle işaret etmiştir. Bunun üzerine Ahmet ona kata Allahu e kata Allahu kata Allahu kata Allahu sunma harada vakam. Diyor ki bunun üzerine Ahmet ona Allah onun onun Allah onu koparsın Allah onu koparsın Allah onu koparsın. Buraya el kelimesini araya koyabiliriz. Yani Allah onun elini koparsın demiş olabilir Ahmet. Fark etme. Sonuçta Ahmet İbn-i şu ifadeleri kullanıyor. Allah onu koparsın, Allah onu koparsın, Allah onu koparsın demiş. Sonra da kızarak oradan kalkmıştır. Bu rivayet Kayda geçiyor. Kadı ile Ya'la iptarlı da bunu ne yapıyor? Naklediyor. Tabi bu da zayıf bir eser. Allahu Alem bu da zayıf bir eser. Allahu Alem bu da zayıf bir eser. i̇mam Ahmed Ahmet Rahim Allah'tan sabit olmamıştır. Çünkü onu rivayet edenler i̇mam Ahmed'e Ahmet'e ulaşan muhtasını bir sinatla bunu zikretmiyorlar. Aynı şekilde bu daha önce geçen o iki hadiste olduğu gibi. Hani i̇mam Ahmed Ahmet de aynı uyguluyor ya bu fiilleri. Bizzat i̇mam Ahmed'ten Ahmet'ten sayı olarak gelenlere de aykırıdır zaten. İşte kardeşler Resulullah'ın sözlerinden, fiillerinden, yine Selef'in sözlerinden ve fiillerinden. Bütün bunlar bize açıkça gösteriyor ki Selef'in mezhebi ne? Tafvid değildir. Selef tafvid yapmamıştır. Bilakis tam tersine bu naslara anlam vermişlerdir. Ve bunu bizzat kendi hayatlarında ve davetlerinde hem sözleriyle hem de ne? Fiilleriyle uygulamışlardır. Şimdi ilk dersle birlikte bütün bunları anlattıktan sonra geriye tek bir şey kalıyor. Şimdi biz tafvidin ne olduğunu anlattık. Tafvidi söyleyenlere zikrettik. Bunların mezhebinin batıl olduğuna hem sahabeden hem Resulullah'tan hem sahabeden hem de tabiinden nakiller zikrettik. Şimdi geriye tek bir şey kalıyor. O da nedir? muhaliflerin selefin sözlerinden getirmiş oldukları ifadeler. Neydi o ifadeler? Bunları geldikleri gibi geçiştirin. Doğru mu? İşte biz bunları tefsir etmeyiz. Biz buna bu ders içerisinde kısmen cevap verdik. Ama ne dedik cevap verirken? Dedik ki bunu önümüzdeki derste daha çok açacağız. O yüzden geriye tek bir hüccetleri kalıyor. Şimdi zaten sünnetten bunların nasları yok. Kur'an'dan da bunların ne? Nasları yok tefvide dair. Birakis Kur'an sünnet manaları ispatlamıştır. Mana olduğunu ispatlamıştır. Selef de bunu yapmıştır. Dolayısıyla ellerinde tek bir hüccet kalıyor bunların. Nedir o hüccet? Selefin sözlerinden getirmiş oldukları ifadeler. Şimdi dediğim gibi biz ilk dersimizin başlarında bunların Seleften bazı sözleri getirerek Selefin mezhebi te mezhebinin tefvid edilmiştir olduğunu iddia ettiklerini bir söylemiştik ve şereften naklettikleri bu sözlerin sabit olduğunu da söylemiştik. Ama yanlış alındıklarını söyledik. Az önce de ispatladık bunu. Hatta mütevatir olarak bu nakiller gelmiştir. Neydi işte emir ruha kemacan et keyf. Bu nasları geldiği gibi keyfiyeti şekilde alın veya bilâ mana manası şekilde alın veya biz bunları lanu fesir biz bunları tefsir etmeye şeklindeki gelen sözler. Biz bunları anlattık. Bak mesela Selef ne diyor? Tefsir etmeyiz diyor. Ama ne yapıyor? Bunu sözleriyle kayıtlıyor. Ancak ilim ehlinin tefsiri hariç veya yukarıdan gelen tefsir hariç şeklinde. Demek ki Selef tefsir yapmamıştır. Diye az önce kısaca reddiye verdik. Ama bu reddiyenin tafsilatı önümüzdeki derslerde gelecek. Zaten iki ders kaldı inşallah önümüzde. Şimdi biz bunların batıl olduğunu önümüzdeki derslerden itibaren açıklayacağız. Bir de bunların iki tane Kur'an cihetinden şüpheleri kaldı. Onlara da kısaca önümüzdeki derslerde değineceğiz. Bir, sıfat nasları müteşabihtir. Tamam İkincisi de Ali İmran 7 ayeti. Nedir? Hani Kur'an'da bazı ayet, şimdi müteşabih bu birinci mukaddime sonuyorlar. Müteşabih olduğunu ispatladıktan sonra bunlar, müteşabih olduklarını ispatladıktan sonra neyi ispatlamış oluyorlar? Allah müteşabih ayet hakkında ne diyor? Onun tevilini Allah'tan başkası bilmez diyor. Doğru mu? Evet. Bak tefriyet tamamıyla yerine oturmuş oldu bunların elinde. Görüyor muyuz nasıl mukaddimeye yaklaşıyorlar? İlk mukaddimeleri ne? Sıfat nasları teşbihtir. Doğru mu? Teşbih olduğunu ispatladıktan sonra bize onlar ispatladıktan sonra ne oluyor? Mezheplerini gün günaydınlığı gibi ispatlamış oluyorlar kendilerine göre. Neden? Çünkü eğer sıfat müteşabi müteşabihse Allah müteşabih hakkında ne diyorum Usavi? Onun anlamını Allah'tan başkası bilmez diyor. Dolayısıyla anlamları yokmuş bunların. Anladık mı? Böyle hatta şu biz bu iki mukaddemeyi de önümüzdeki derslere ders rediye vereceğiz çok batıldır şu söz. Yani sıfat nasları müteşabıhtır sözü. Batıldır. müteşabih değildir. Tamamıyla muhkem ayetlerdendir. E, Müteşabıh olayı farklı bir cihettir. Bazı naslar vardır. Anlam yönünden bizim için muhkemdir. Bazı hakikatleri bizim için müteşabıhtır. Yani dolayısıyla bu sıfat nasların anlamları muhkemdir, müteşabıht değildir. Biz bunları anlatacağız bu bir. İkincisi de sıfat ayetlerinin aslı itibariyle zaten müteşabih olmadığına değineceğiz ve e, işte Ali İmran 7'yi de kısaca ee, anlatacağız inşallah. Burada bırakıyoruz. İnşallah önümüzdeki dersten itibaren kaldığımız yerden devam ederiz. Allahu alem ve sallallahu ala medina Muhammed.